Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Bugün bir misafirim var... Merhaba, Madra burada, benimle beraber. Merhaba. Ee, merhaba. <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş ee, aynı kitabı okuduk. Ee, siz bu kitabı bana tavsiye ettiniz. Beraber okuyalım. Ee, yani beraber okumadık, ayrı ayrı okuduk. Ama şimdi bunun üzerinde beraber bir konuşmaya e, karar verdik. Ve e, evet, neler konuşacağız acaba kitabın hakkında? Bir kere kitabın adı nedir, kim yazıldı, kim yazdı? Evet, Bill McKibben, bu... Çok da denk geliyor çünkü Bill McKibben dünyanın en büyük iklim mücadelecisi, aktivist, yazar ve aynı zamanda da öğretim üyesi. Hı hı. Kendisi Açık Radyo'nun da epey yakından tanıdığı dostumuzdur. Ve Bill McKibben'la daha geçen hafta bu programı şimdi konuştuğumuz anda andan bir hafta önce beraberdik. Çünkü başında kendisinin de kuruluşunda bulunduğu 350.org adlı bir dünyanın en önemli iklim mücadele kuruluşunun da kurucularından birisi kendisi. Daha geçen hafta New York şehri başta olmak üzere bütün dünyada dünyanın en büyük halkların iklim yürüyüşü gerçekleşti özellikle de Çok evet. bol bol duyduk. Evet. Konuşmaları da duyduk. de orada beraber olduk. Çok önemli bir şey yapıyor. Bu Birçok kitabı var ama e, asıl işi bu iklim değişikliğini gelecek kuşaklar için durdurabilmek. Şimdi son şey. kitap ya, kitabın e, adı çok enteresan. Çünkü aslında ki ilk işi e, yerel e, yeme e, ...yapımı... E, ...yani değil mi? Evet. yani Yerel yeme yapımı değil de, ama... E, ...oluşturması... E, ...fakat ondan sonra... E, ...aktivist oldu... ...ve kitabın e, başlığı da... ...onu anlatıyor değil mi? Evet yani Oil and Honey diye... ...aslında ilk ağızda insana... ...tereyağı ve... <gülüyor> ...ben öyle düşünmemiştim... ...çok güzel... <gülüyor> ...akla getiriyor ama buradaki Oil... Doğrudan doğruya petrol evet. Evet, yani Bütün dünyada iklim değişikliğinin Temelini yaratan hı hı. E, Petrol Çıkaran şirketlerin Karlarından vazgeçmemeleri Yani fosil yakıtların, petrolün, kömürün ve doğalgazın da artık yüzde sekseninin muhakkak surette yerde bırakılması, çıkarılmaması evet, evet. ve yakılmaması lazım hı hı. ama petrol şirketleri hı hı. yakacağız hepsini diyorlar dünyayı da Tabii çünkü o, onun üzerinde bütün ekonomi evet, evet. ve gelecek paralar hazır. Fakat alt başlık bana çok enteresan geliyor. Evet. The education of an unlikely activist yani bir beklenmedik bir şekilde aktivist olan bir insanın eğitimi. Evet. Diye aslında kendisi aktivist olmaktan çok hoşnut değil. Kitabın içinde bunu hissediyorsunuz. Fakat kendini mecbur hissettiğine hissediyorsunuz. Evet. Orada sizinle de bir paralel gördüğünüz <gülüyor> evet, doğrusu buluştuk, söylemek gerekiyor. aynı. Aynı fikirdir Bunu da kendi aramızda da konuştuk yani. Hı hı. Son hatta New York ziyaretinde bile buna değindik yani evet. mecburen hayat bizi buralara attı diye. 400 bin kişinin katıldığı muazzam bir yürüyüşün içinde yer aldık. 152 ülkede falan da oldu. İstanbul'da da burada oldu. Malum. Bill e, McKibben şeyi de yapıyor bu eğitim Aktivist olmasının hikayesini otobiyografik bir yazı evet, yazmış bu evet. sefer. Şimdi çok büyük bir mücadele şirketlere karşı divestment denilen hı hı. yatırımları çekmek, aslında çekmek. Bankalardan. Yani hı hı. özellikle Amerika'daki üniversitelerin öğrencilerin paraları büyük ölçüde bu şeyde en karlı olan şirketlere yatırım olarak yapılıyor. Ve buna karşı da bir mücadeleyi yürütüyor. Neomik. Kleinla birlikte hı hı. Hı hı. yazar Kanadalı ve aktivist şey. Ve bunda da zaman zaman başarı kazandı. Mesela Stanford Üniversitesi çekti yatırımlarını. Hı -hı. Harvard reddetti, evet, çekmeyeceğiz evet. dedi. Fakat enteresan bir şekilde de sonra diyor ki aslında bir araştırma varmış. O araştırmada görülüyor ki pekala da aynı şekilde kar yapılabilir eğer yeşil projelere yatırıyorsanız. illaki petrol şirketlere yatırım yapmak zorunda değilsiniz veyahut weapon industry. Yani evet, silah o, endüstri silah endüstrisine de yatırmayabilirsiniz ee, aynen öyle <gülüyor> Yani bence çağımızdaki medeniyetin en önemli insan medeniyetinin en önemli açmazı ve sorusu bu zaten bunu yapabilecekken insan kolay daha kolay çünkü hiç zahmete girmeden yerden çıkan petrolü doğalgazı ve kömürü Yakmayı tercih ediyor en kolay para kazanma yolu yani Exxon Mobil en karlı şirketi yeni bırakın yerin altında bırakmayı yeni şeyler kaynaklar bulmak için aramak için drilling için hı hı. günde 100 milyon dolar evet, harcıyor evet, yani evet, bu evet. akıl almaz bir miktar. Şimdi yakın zamanlarda da buna devam edeceğiz diye de açıklamalarını yaptılar ama buna karşılık da tek bizim engel olabileceğimiz şey bir halk mücadelesi büyük bir vücutlarımızı araya koyarak Hı -hı. diyor. Hı -hı. Evet marka, ee, enteresan bir şey veriyor bir yöntem veriyor bunun için. Ee, bu sivil e, itaatsızlık için bir hareket lazım diyor. Ve bu bir hareket için e, çok insana ihtiyaç var diyor. Ee, i̇nsanlar e, bunu bilebiliyorlar fakat harekete geçmek için e, ve eğitim, e, den rezistansa e, geçtiğinizde ancak bir hareket e, başlayabiliyor diyor. Bu çok enteresan yani bir e, bir e, yol ...haritası veriyor aslında... ...aktivistler yaratmak için. Evet, kritik, e, kriti, critical mass... denen bir kavram da kullanılıyor... ...matematikte hı hı. ve fizikte de kullanılan... ...yani belli bir niceliğe... ...ulaşırsa, belli bir... E, ...rakam bulunabilirse... ...kalabalıklarda o zaman... ...işte bu şirketleri bütün bu... ...baş düşman belli oldu artık... Hı hı. İşte ...enerji şirketleri ve silah şirketleri... ...gibi büyük şirketler diyor... ...onları vazgeçirebilmek için... Kritik bir sayıya ihtiyacımız var işte bu New York'taki büyük yürüyüşte halkların e, iklim yürüyüşündeki ana şey de buydu bu kritik sayıya ulaşabilir yani 100 bin bekliyorlardı ama 400 bin falan oldu ama en önemlisi de bunu burada bırakmamak ve bu bunun devam edeceğini de. ...ortaya koymaktı. Çok büyük bir başarı Hı -hı. kazandı. Bir büyük de çok bir önemli isimler vardı orada. Evet, evet. E, değil mi? E, Al Gore, Ban ve moon e, ve vesaire, vesaire. Yani e, ilginç isimler vardı e, orada. Evet, e, yani Leonardo DiCaprio gibi e, oyuncular da Hı -hı. yer aldı. Naomi Klein işte yazar ve pek çok da... E, ...yani New York Belediye Başkanı evet. de Blasio da evet. oradaydı. Evet, evet ama en önemlisi yerlilerin indigenous population'da yani en çok cepheden Vuran, yani iklim değişikliği en çok onların toprakları üzerinde bu kömür mm -hmm, ve mm -hmm. fracking denen yöntemlerle evet. ya da petrol boru hatlarının geçirilmesi onlar da vardı. Hatta Ekinoks günüydü o yürüyüşün yapıldı ve yerliler güneşi doğurma <gülüyor> ayini yaptılar sabahta biz de katıldık ona. <gülüyor> çok güzel. Ee, kitap bilhassa bu Keystone XL uh, Tar Sands uh, evet. uh, um, um, nedir Tar Sands Türkçesi? Ee, Zift katran kumulları ha. diyoruz ama aslında bitüm denen. E, ha, bitüm. bitüm anladım. Bitüm petrolünün evet. Okay. Evet. yani toprağın suyunu sıkıp kayaların e, korkunç zararlar vererek kimyasallarla. Bu Yeraltı pe, e, su kaynakları evet, da su çok eğleniyor tabii Ve ki. iklimede tabii uh -huh. Ve oradan kendi yerlilerin Kuzey Amerika'daki özellikle Kanada'daki yerlilerin topraklarından hı. geçiyor. Ve onların hayatında müthiş kanser vakaları artıyor filan. Akıl almaz bir endüstri zaten. Evet yerlilerden bahsettiğiniz için bunu buna değinmek istiyordum. Evet burada bir de şimdi asıl programın konusu olan arılara hı hı. geçmenin zamanı. Hı hı. Yani Bill McKibben bu otobiyografik kitabında... ...aktivizminin hikayesini de... ...şöyle özetliyor... ...yani arılar da bir yandan... ...yok olacak bunu da biliyorlar... ...ve bu aktivizm... ...Vermont'taki kendi eğitim... ...yaparken çok ilgisini çeken... ...bir adamla... ...karşılaşıyor... Kirk o... Douglas... <gülüyor> evet, ...yani Douglas mı soyadı? Kirk Douglas... Kirk Douglas. Evet, evet. Ee, ...bir arıcı... ...ve e, tamamen mevsimlerle beraber... Ee, yaşayan ve e, çok e, alçak gönüllü bir e, hayat tarzı içinde yaşayan ve e, sadece arılarla e, yaşıyor. Yani arıların e, balı ile hani satışından e, ve e, analar yapıyor. Aslında oradan para kazanıyor. Yani bir şekilde tabii ki para kazanmak zorunda. Para kazanmak kötü bir şey değil. Yani e, alternatif toplumlarda da para evet. kazanılması lazım. Fakat e, dünyayı kirletmeden ve tabiat evet. ile, e, senkronizasyon, senkronizasyon evet, ile evet, yapıyor. Tamamen uyum, e, uyum halinde yapıyor. E, bu çok çok enteresan bir şey Şimdi bence. Şimdi arıların da yok olması tehlikesi... Muazzam şekilde varken adam bu özellikle bu belli oldu artık büyük Hı -hı. şirketler, Siemens, evet, yani evet. Bayer gibi şirketler tabii, bunu tabii. önlemeye çalışıyorlar, bunun yayılmasını bu bilginin ama tamamen pestisid denen Neoni böcek öldürücülerden çok zor bir neo evet neonic ee, neonicler artık evet. söylüyorlar çünkü evet. bu söylemesi <gülüyor> çok zor de ve ona karşı büyük bir mücadele de evet. yürütülüyor. İşte şimdi Avaz Avaz müthiş bir kampanya Hı -hı. yaptı Hı -hı. aslında. Ben bu programa inerken de baktım. Avaz Orgun kampanyasında durum 2, bin, 2 milyon 210 bine yakın. Evet. Ve 3 milyona. Buna e, herkes gidecek. katılmak zorunda. Evet. Yani zorunda. Katılsın demiyorum. Herkes buna katılmak zorunda Evet, ...genellikle bu kadar kesin konuşmam ama... Evet. Evet. E, ...aynı şey önemli. Avaz... ...bu şeydeki iklim... E, ...konferansına da tarihin... ...en büyük kampanyasını... ...kendilerinin en büyük kampanyasını yürüttü... ...Ricke Patel, Avaz'ın kurucularından... ...Ricke Patel de oradaydı... ...bizim New York'taki Hı -hı. yürüyüşte... ...orada da yaklaşık... ...üç milyona yakın... ...bir kampanya yaptı... Hı -hı. ...iklim için, ikisi birleşiyor... ...şimdi... E, Bill McCabe'ın da bu iki kavramı birleştiriyor. İklim ve e, arı kavramını ve arılardan e, kendisi değil kızı için. E, Bill McCabe'ın kendi kızı Sofi için de bir arazi bulup alıyor ve bu adama devrediyor. Sen e, istediğin gibi kök yap. Ev beni... yapıyor sonunda evet. kendi evini de Sadece yapıyor. Evet. Şey, ama a, arazi mülkiyeti de kızıma kalsın falan <gülüyor> diye böyle bir e, simbiyotik... E, ...işe Evet Ve çok şey öğreniyor. Benim en, en çok ilgimi çeken noktalardan biri... ...siz başka programlarda da anlattınız... ...bu oğul yapma... Swo evet, evet, ...swarming dedikleri evet. iken değil mi? Onun evet. adından Türkçe'de oğul... ...yapmak. Oğul, evet, oğul yapmak e, demek. Deniyor. Bunu e, bilhassa... E, Başka bir kitaptan bir alıntı alıyor. The Wisdom of the Hive yani kovanın bilgeliğinden bil, Thomas Sealy'nin yazdığı bir kitap. Thomas Sealy daha başka kitaplar da yazmış araların üzerinde. Ve bu o verdikten sonra nasıl yeni yerine seçtiklerini anlatıyor orada ve ben de onu e, oradan e, geçen programda e, anlattım ve demokrasi yaptıklarını söylüyor evet, Çünkü ne ya? Evet evet bu çok enteresan ee, bir sürü bir sürü arı geziyor ve bakıyorlar nerede iyi bir yer var yani fikir ile dönüyorlar burada bizimle bir paralel görürsek bizimde fikirlerimiz var bu fikirleri birbirlerine iletiyorlar birbirlerine seyrediyorlar ve dinliyorlar ve bu şekilde bir konsensüse varıyorlar mutabakat demokrasisi ehe, evet, tam yani evet ondan sonra ancak en iyi yere gidiyorlar ve bunları birbirlerine dans ederek anlatıyorlar. Sadece e, bal, nektar e, e, yerlerine böyle anlatmıyorlar. Bu dans bunun içinde kullanılıyor. Bu benim çok evet, dikkatimi çok, çekmişti. Ben de sizinle konuşurken <gülüyor> zaten kitabı bu e, tavsiye etmemin sebebi de buydu. Yani çok ilginç aslında. Yani insanların da arıların bu demokratik işleyiş mekanizmasından bayağı bir... E, ...şey var yani Agora gibi bir şey eski Yunan'da, antik Yunan'daki hı hı. Agora gibi. Yani mecburlar onlar biyolojik olarak oğul yapmaya ve başka bir yere göçmeye. Ee, kraliçelerini de alıyorlar ve önce izcileri gönderiyorlar. Çok hı hı. ilginç bir süreç yani. Ağaçların arasında kayboluyorlar. Döndükleri zaman da işte her, her arıda, bu işçi arılarda birer damla bir, bir iki damla bal alıyorlar ki bu uzun yolculukta evet, kendilerine evet. yetsin enerji versin diye vücut ağırlıklarını da yüzde falan arttırıyor bu ve sonunda bu oğul yapma meselesi ...üçte biri kalıyor. O yeni bir kraliçeyle onlar hayatlarına devam edecekler ama ideal yeri, optimal yeri bulmak için de ölçüp biçiyorlar ve bütün yani her şeyini ölçmüşler. Ortalama 40 litre ölmüşken. Evet, evet. Galiba. Bu birkaç gün sürüyor. Evet. Ben bunu çok gördüm bahçemde. Evet, bunu evet. yaptıklarında anlattığınızda Evet, anlattığınızda programda evet. çok hiçbir şey yani ...bayağı işte iki buçuk santimetrelik bir Giriş. deliği olması, hı hı. girişi olması lazım. Ve çok büyük olursa ısıtamıyorlar, hı hı. fazla enerji gidiyor filan Yani ideal ölçüleri bir güzel dans ederek anlatıyorlar ve bunun üzerinde günlerce sürebiliyor. Sonunda da neredeyse her seferinde yüzde yüze yakın... En, iyi evet. koşulları evet. buluyorlar. Evet, evet. Of Son yani insanların şey. buradan işte özellikle küçük topluluklarda town meeting denen işte kasaba toplantı Amerikan demokrasisinin temelini oluşturan şeyde birlikte en önemli siyasi konulara karar vermede işte bütün yurttaşların oraya agora'da olduğu gibi arada hı hı. en iyisini bulup kendi aralarında bütün enformasyonun değiş tokuşunu yapıp Ondan sonra da iyi bir iletişimle dikkatli de dinleyerek tıpkı arılarını yaptığı evet. gibi... O kelime zannediyorum buradaki anahtar kelimesi evet. dinlemek. Tabii ki ancak bütün araların hep aynı bir amaçları var. İnsanların arasında bütün amaçlar aynı Aynen. olmadığı için daha çok yanlış kararlar verilebiliyor. Burada işlenilen mesela... demokrasi işte. <gülüyor> yani dünyanın en yanlış kararlarını sürekli vermekte. İşte yani bir tarafta sonsuz savaşlarla, bir tarafta da sonsuz yıkımla. Her, her Hepimizin değişik amaçlarımız var evet. çünkü maalesef. Şimdi Bu, e, belki bir ara verelim burada. Siz bir parça seçmiştiniz. Çok güzel bir başlıklı bir parça. Evet. Blight of the Fumblebee. Diye. <gülüyor> aslında çok Paul Desmond'ın bestesi. <gülüyor> Rubik's En Altos Aksafo bildiğim kadarıyla. Ve Jerry Mulligan'la burada birlikte çalıyorlar. Ve çevrilmesi imkansız yani. <gülüyor> yani evet. <gülüyor> Fumblebee. <gülüyor> türlü yapamayan mı, nedir bilmiyorum evet, yani artık. Her şeyin altüst olduğu, tepe evet. olduğu bir dünyayı anlatan Hı -hı. hoş bir parça. Onun bir bölümünü dinleyelim. Sonra biraz daha konuşuruz tamam, herhalde. Tamam. Thank you. Mm-hmm. Of the Bumblebee adlı parçadan birazını evet. çalabiliyoruz programın sınırlı olmasından dolayı Paul Desmond ve Joe Maliga'nın birlikte başka hı hı. arkadaşları da vardı icra ettikleri hoş bir parça aslında konusu da bal Evet, eğer kalırlarsa tabii ki bu yaptığımız çok yanlış şeyler var. Fakat gene de kitaba bir kere dönelim. 11. sayfada siz bir şey görmüştünüz, bir yazılan bir dikkatinizi çeken bir şey gördünüz. Bir sürü insan kendileri hakikaten merak ediyorlar ve korkuyorlar gelecekten. Fakat ben yapayalnız ne yapabilirim buna karşı diye düşünülüyor. Yani Hakikaten büyük, Küresel ısınma büyük bir olay şirketler evet. çok güçlü ne yapabilirim koca koca petrol dev petro Hı -hı. şirketlerine Hı -hı. karşı ve o yüzden de bir de sizin arada konuştuğumuz da bir konu var yani çok fazla karamsarlık yani kötüye gidiyor dünya işte arılar yok oluyor bilmem ekoloji mahvoluyor e, küresel ısınma hakim e, ben bir şey yapamam deyip ...küsme ve kaçma eğilimi evet. var... ...evet... <gülüyor> E, ekofobiya e, denilen bir e, terim var psikolojik bir durum var hakikaten e, ona karşı da bazı e, ilaçlar olduğunu söyleniyor ama isterseniz ilk önce siz e, söyleyin bir, bir değişiklik e, olmuş son o, seneler diyor bence, Bill e, evet bu değişiklik olduğunu söylüyor zaten bütün kitabı da yazmasının ana amacının da bu olduğunu söylüyor ve hatta kitabın e, son cümlesi de şey yani bildiğimiz eski bütün döngüler, doğanın çevrimleri, mevsimlerin gidip gelmesi falan artık e, neredeyse yok oldu. Mevsimler ortadan kalktı biliyoruz ama tam da değil. Hala bir pencere, fırsat penceresi var ve bütün bunun için mücadele etmekte her şeye değer diye bitiriyor kitabını aktivizm bunun için. Ben bunu bu söylediklerini bizzat son işte New York'taki toplantıda büyük buluşmada bir haftada kalınca o genç insanların şeyinde gördüm. Yani yeni nesil, yeni kuşak kesinlikle içselleştirmiş durumda bunu. Müthiş sanat eserleri filan da ortaya koyuyorlar sizi çok ilgilendiriyor. Yani birçok sanat atölyesinde bu iklimle ilgili harika poster çalışmaları heykeller filan da yapılıyordu atölyelerde hepsine katıldık da böyle akıl almaz güzellikte şeyler yapıyorlar yaratıcılık ve bunu eylemler için yapıyorlar hı -hı, artık hı -hı. biz el koyuyoruz kendi şeyimize diyorlar bu işte çok Umut verici Umut. bir nokta. Ben yani son derece umudumu yenilemiş, tazelemiş olarak döndüm ve Bill McCabe'nda da kesin olarak bu ...açıkça görülüyordu yani hı hı kitabında. Hı hı. Bizim, Değer bu kavgaya diyor. Tabii yani. tabii. Ee, şeyde de mesela çocuk bir yan de çok işler geliyor... Ee, ...ekolojik... Evet. E, Ekoloji düşünerek ile de geliyor. Ee, fakat bazı insanlar değişik, değişik... ...bunu değişik yapmamız lazım ee, diye de düşünüyorlar. Mesela David Sobel... E, Ek ekofobiya e, oluşuyor. Çok genç bir yaşta e, çocuklara çok büyük problemleri veriyorsan onlarda da korkusu. doğa korkusu oluyor ve e, tekrar bir doğa eğitimi yapılması lazım. Yani doğayı e, sevdirmek lazım ve bu nasıl olabiliyor? Ancak bilgi vererek e, e, bunu bu yapılabiliyor. Aslında ben de onun için arı programı yapıyorum. <gülüyor> evet, çok doğa cahili aslında yetişiyor şehirlerdeki çok, evet. insanlar. Yani Amerika'daki çocuklar patatesler ...patatesin ağaçta yetişen bir şey olduğunu biliyor ...zannediyorlar mesela... Hı hı. ...bir meyve gibi sarkan patateslerin filan... ...çünkü hiçbir doğa e, deneyimleri yok... ...şimdi öyle e, deneyimleri olmadığı zaman... ...çocukların da... ...yani böyle... ...sokakta, arsada, ormanda... ...şurada burada oynama... E, ...alışkanlığı ve maceraya atılmadı. ...onun korkularını, heyecanlarını... ...yaşamayınca... ...neyi korumak gerektiği hakkında evet, da bir fikirli evet, ...doğa cahili önemli. oluyorlar... ...tırnak içinde kullanıyorum... Evet. Hem, ...bunu yenmek için tabii, de çok dediğiniz e, çok önemli... ...hem anneler, babalar, çocukları ile... E, bun, ...yani dışarıya çıkıp... ...göstermek zorundalar... ...yani zorunda olduklarını zannediyorum türlü türlü ağaçlar her ağende değişik bir e, e, dış e, gövdeze dokusu var. Her yani de, böcekler ne kadar güzel bir şey olduğunu göstermek zorundalar. Neticede e, arılar da e, birer e, böcek. Yani bu arılar bir mucize yani onu onu konuşuyoruz işte Bill McKibben'ın Oil and Honey adını. Evet. Kitabını, ve e, sevdirmekle ancak bilgi e, yaratabiliriz ve bilgi de e, olduğu zaman sevgi oluyor ve sevgi için insan korumak istiyor. Evet, en önemli öyle. şey o. Galiba sürenin <gülüyor> geldik bu sefer bitirdik. Zaten bakmayı unuttum. Tamam Ona da teşekkür ederiz. Evet size de teşekkür yani, ederim bu kitabı bana, bana okuttuğunuz için. Benim keyifli bunları konuşmak benim için de çok zevk paylaşmak yani. <gülüyor> tamam peki o zaman iki hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.